Muhterem Ahmet Mahmut Züllü Hoca Efendi ile Tefsir dersleri. أعوذ بالله السميع الله الرحمن الرحيم جاء خير منها وهم من من فزع يومئذ آمنون أمن جاء فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم اللهم وفقنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم Hasbunallahu ve Allah Teala adımlarımızı yazıyor. Hiçbirini zayi etmiyor. ila'l mescidi ve ve Kim mescide namaz için, sohbet için giderse, her giderken ve gelirken allah Teala Hazretleri onun cennette bir konağını Köşkünü sarayını hazırlıyor İnsan dünyadayken Ahirette cennette köşkünü yaptırabilir Hazreti Ömer radıyallahu anh Daha dünyadayken Cennette köşkü vardı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç gecesi cennete girdiğinde baktı ki Bir köşk yanında da bir cariye Abdest alıyor Sordum bu köşk kimindir? Dediler ki Ömer İbn-i Hattab'ındır. Radıyallahu teala. Fezekertu gayretehu fevelleytu mudbirak. O zaman diyor Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, kıskançlığı aklıma geldi. Köşkündeki cariyesine bakmayayım diye döndüm geri diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh da bunu sohbette dinliyor, ağlamaya başlıyor. E aleyke e gârü ya Resulallah. Seni de mi kıskanacağım ya Resulallah? Adamlar dünyada köşkleri, sarayları cennette hazırlanmış bekliyor. Böyle insanlar vardı, biz de onlardan olabiliriz. Nasıl olabilir? İşte mescide her giden gelen gidişinde, dönüşünde konağı, köşkü, sarayı hazırlanıyor. Boşuna mı geldiniz buraya şimdi? Kafirler anlamaz bu işte. Bizim Türkiye'deki Müslümanlar da anlamıyor bir şeyden. <gülüyor> Onlar da bizim sohbete cemaat çok geliyor, şey yapıyor. Yandaki binalarda adam ta kaç kilometre yoldan geliyor? Yandaki binalardan adam sohbete gelmiyor. Bir de sohbete gelenlere de şaşırıyor Ya diyor, bunlar burada ne buldular da bu kadar buraya doldular diyor ya. <gülüyor> ne buldular? Cenneti buldular. Allah'ın cemalini buldular, rızasını buldular. Bu millete ne midir İnnel cinan yeşteqna ila arbaat nefer. <gülüyor> Cennetler dört kısım insana ihtiyaç duyar heves eder bunlar ne zaman ölecek de bize kavuşacak diye aşk çeker. Cennetin bekledikleri var, cehennemin bekledikleri var cennetin bekledikleri saimi Ramazan Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanlardan Elhamdülillah siz onlardansınız Ve talil Kur'an Kur'an-ı Kerim okuyanlar Millete diyorum ki gazete okuyan şeydiler, hepiniz girmiştiniz Kur'an okuyanlar deyince çoğunuz belki de çıkarsınız Niye? İşte kimsin ben okuma bilmiyorum Okuma bilen vakit bulamıyorum Ramazan-ı Şerif'te mutlaka bir hatim yapmak Veya okuyamıyorsan dinlemek Sünnet-i Çok kuvvetli sünnet çünkü mübarek ay Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır peki sünnet müekkedeyi terk edene ne var? azap yoksa itap var itap demek sitem yani Allah Teala yarın ahirette bizi huzurunda hesaba çektiği zaman efendiler hepimizden Allah teke tek konuşacak hadis-i şerif Ma min abdin illa seyukellimuhu rabbuhu leyse beynehu ve beynehu hacibun ve la terceman her kul ile Allah Teala Hazretleri teke tek görüşecek arada ne elçi var, ne tercüman var. Hiç aracı yok. Ne melek var, ne peygamber var. Tek yetek seninle konuşacak Allah'tan. Her kulla hesap soracak. İşte orada, o günde Allah yüzümüzü hak eylesin. Amin. Bazı cilveleri de olacak. Buhari Hadislerinde inna şerifinde İnnallâh yüdnil mü'mine feyaddâhu aleyhkenifehu Mümini kendisine yaklaştıracak. Bu yaklaşmaktan maksat nedir? Manevidir. Çünkü Mevla Teala mekandan münezze olduğu için arada mes mesafe söz konusu değil. Ve onun üzerine cübbesini koyacak. Yani sen bir adama sarıldığın vakitte diyelim böyle cübbeni açtın da onu koltuğun altına soktun diyelim böyle gizledin konuşuyorsun onunla Mevla Teala biz mümin kullarına böyle bir muamele yapacak ahirette. Bunun üzerine ona soracak. E, hey kulum falan gün, falan yerde, falan saatte bir çıplak kadına şehvetle bakmıştın. Hatırlıyor musun? Eyvah, adam diyecek, yandık şimdi. Kendi unuttuğun günahları Mevla unutmadı. Ah, ve nesu. Onlar unuttular ama Allah hepsini yazdı, zapt etti. Eftere amelin önüne açacak küçük büyük onda okunacak. İçeye gizli kalmayacak. Hatırladım ya Rabbi. Şu günahın vardı falan günde şöyle bir birini gıybet etmiştin. Hatırladım ya Rabbim. Tek tek hatta ila qarra bi zunubi va banne nuqad bütün günahlarını tek tek söyletecek, söyletecek. O da ka tamam kabul ettim diyecek, hiçbirini inkar edemeyecek ve zannedecek ki ben şimdi helak oldum. Doğru zebanilere emredecek, atın bunu cehenneme diye. Bekliyor oradan. O anda Mevla Teala ona ve O günahlarını dünyada örtmüş, gizlemiştim. Kimseye duyurtmamıştım. Duyurtsaydım rezil olurdun. Şimdi hakikaten hepimizin öyle günahları var ki Mevla onları teşhir etse, burada ortaya verse kimse birbirinin suratına bakmaz, selam da vermez. Ama Mevla gizledi bizi, şerefimizi muhafaza ediyor. Birbirini gördük. muay, Hoca Efendi, Hoca Efendi. Acı Efendinin, Hoca Efendinin ne işleri var? Yamuk işleri var. Ama Allah ile arasında. Mevla onları ne yapmadı? Tosta düşmana duyurmadı. Gizledi. Ben onları dünyada gizledim ya. Evet. Ve Bugün de ben affedebilirim ancak. Diyerek kulunu rezil etmeyecek. İnşallah bize böyle muamele görür allah Teala. Hatta suçlarımızı hiç söyletmez bize, yüzletmez bize inşallah. Günahların sevaba dönerse günahlarından muhatap olmazsın İnşallah ama Mevla'nın yine de cilveleri vardır. Bir kulunun amel defterini önüne açacak. Amel defteri hakkım. Estağfirullah. Ve يقولون يا ميلة نام لهذا الفتى بلا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصلها. Ve jacdu ma amilu hadir. Fe la yuzlim rabbuka ahada. Allahu Kitap önünüze konacak. İnsan onda ne yaptığını okuyacak. Allah Teala Hazretleri kulunu kendi defterindeki amellerine muhasip kılacak. Yani sana kendi hesabını gördürecek. Bak oku ne yapmışsın, Hiç içmişsin, kumar oynamışsın, zina etmişsin, faiz demişsin, yalan demişsin Kulum, işte bu senin amel defterin yanına da Kur'an-ı Kerim açacak o zamana kadar Kur'an'ı hiç anlamazsan gün anlayacak ahiret burası hiç Arapça bilmese bülbül gibi konuşacak bu senin divanındır sen yazdırdın bunu yani yaptıkların yazıldı bu da benim kitabımdır efendim sen defterinde yaptıklarına bak benim kitabımla bir kontrol et bakalım Nerenin malıysan oraya git. Adam bakacak bakacak, kendisi karar verecek. Ya Rabbi bu deftere göre ben cehennemlik oluyorum diyecek. E Mevla ben ne edeyim sana için? Hesabını kendin yaptım. Estaizu <gülüyor> billah. Ve kulle insanin elzemnâhu bâirahû وَنُخْرِجُوا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُرًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا Allah'u Alazim. Ona bir defter çıkaracağız Açık olarak karşılığına çıkacak Şimdi bu defterini oku bakalım sen bugün kendi hesabını kendin yapmaya kafirsin Allah buyuracak o gün mücrimleri kafirleri münafıkları göreceksin defterlerinde yazılı olandan korkuyorlar titriyorlar aman karşımıza neler çıkacak şimdi e ne adıysan tabağına o gelir kaşıyor okurlarken bakarlarken diyecekler ki vay bize vay ya ne oldu bu kitaba ki ne küçük günah bırakmış ne büyük günah bırakmış hepsini yazmış Mevla buyurdu ki, yaptıklarını önlerinde hazır olarak buldular. Senin Rabbin kimseye zulmetmez ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi mesele nedir? Bu günahlarımızı defterimizde günah yok değil. Çok. Ama şimdi sildirmenin yoluna bakalım. Mübarek ayda. Mesela bu günahları sildirmenizin hatta sevaba döndürmenizin en efendim tesirli amellerinden birisi, şuradaki sohbet meclisinde oturmanız. Çünkü burası ne meclisidir? Zikir meclisidir. Allah'tan bahsediliyor, ayetler okunuyor, hadis-i şerifler okunuyor. Hadis-i şerifte Ya yettem'u kavmuna alâ zikrillah Bir cemaat Allah'ın zikri için bir yerde toplaşır, bir araya gelirse, sizin gibi Onlar oradan kalkmadan Kapıdan çıkarken onlara af olarak kalkın diyecek. Hatta Mevla bulacak sizin bütün günahlarınızı, çirkinliklerinizi sildim silmekle kalmadım hepsini sevaba çevirdim. Tonlarla günahla gelen tonlarla sevapla çıkın. Onun için benim anlattığım da şu idi. Adam ahirette çıkacak, önde defter açılacak, oku. Adam da tevbe etmiş, işi düzeltmiş Islah nefs etmiş, yahu Benim daha günahım önüme çıkmaz Düşünürken bir de baktı ki Küçük günahları Tek tek Ona gösteriliyor Aman Rabbi diyecek, bu küçük günahlarım tek tek Bana şimdi gösteriliyor, bir de büyük günahlarım var Peşinden onları da açarsalar Benim yerim cehennem Halbuki dünyada tevbe etti Salih amel işledi, günahlarını Sevaba çevirtti yani, işi düzeltti ama Allah'ımızın cilvesidir Ona bir günahını göstererekten bir heyecana düşürüyorum o bir telaşa kapılıyor o sırada Rabbimiz meleklerine bunun her küçük günahının karşısına o misilli bir sevap koyun yani sevabın günaha döndürülmesi nasıl olduğunu bir fiil gösteriyor ona böylece günahlar tek tek sevaba dönülürken döndürülürken o adam diyor ki ''İnneli zünuben mâ ya benim diyor başka günahlarım da vardı onlar nerede göremiyorum onları diyor Büyük günahlarını aramağa başlıyor. Niye? Büyük günahlar da büyük sevaba döner diye. Sen yeter ki doğru dürüst kul ol, tövbe et, Mevla senin, sana günahlarını bile arattır. <gülüyor> yani günahların silindiyse, sevaba döndürüldüyse, bazı ümmetler olacak, kullar olacak ki, evvelki günahları tabii, hep sevaba dönünce, tövbe etmeden evvel daha çok günahım olsaydı de, Tevbe ettikten sonra hep sevaba döndü, dönselerdi diye temenni edenler olacak. Ama mesele nedir? Mevlamızın rızası üzere nasuh tevbesi yapma. Ette'abü Habibullah, tevbe Allah'ın sevgilisidir. Ette'abü m'nezzen bike mellâ dembeleh, günahından dönen hiç günahı yok gibidir. İnne Teala, lefrahü bi tevbeti abdîl mümin minallal lilvajid vebnil aqimil Allah Teala Hazretleri mümin kulunun tevbe etmesine ne kadar sevinir? Kaybını bulandan çok sevinir. Bunun hakkında bir uzun hadis-i şerif var. Adamın birisi çöllerden yola giderken hayvanın üzerinde de suyu var. Yani hayatı sudur. Çöllerde musluk yok. Havuz yok Giderken bir yerde istirahat Ederken Devesi kayboldu bu Uyandı ayıldı şimdi devesini arayayım derken Çöl sıcağında Dört tarafa dolaşmaktan Çok efor sarf etti Ter attı içindeki su da tükendi Ağzı hararet yaptı Çölde su da yoktur Şimdi bu adamın durumu nedir artık Orada ölümü beklemektir. Kurudu kaldı, yapıştı ağzım bunu birbirine, çölsüz ya. Suyu arayayım diye de kilometrelerce gitti devenin peşine. Bütün imkanları bitti, dedi ki ne yapayım, ne edeyim? Nerede kaybettiydim deveyi? Falan yerde, gideyim dedi bari yine orada oturayım da ölümümü bekleyeyim orada. Belki gelirse de oraya gelir hayvan, yani yerimiz orasıydı diye. Gitti geriye. Orada oturdu o yorgunlukla Uyuyakalmış Ne anlatıyorum sen? Hikaye mi? Ne bu? Hadis-i şerif Sahih Kaynağı senedi sabit Adam sonra Orada istirahat edeyim derken Efendim uyuyakaldı Bir de ayıldı baktı ki deve başında duruyor e Bu adam şimdi deve başında görmek ne geldi yani su geldi hayat geldi bunun üzerine öyle bir heyecanlandı ki Ölüyordu Suyu görünce Sevincinden dili de dolaştı dedi, ya Rabbi dedi ente abdi ve ene rabbuke dili kaydı yani sen benim kulumsun ben senin Rabbinim dedi Allah'a tövbe ya Rabbi işte yani kafir olmadı o canım dili kaydı adam diyecek ki ne büyük Allah'sın yani sen benim Rabbimsin suyu gönderdin deveyi buldun ben senin kulunum diyecekken dili sürstü o kadar heyecanlandı ya. Yani. şimdi diyor ki bu adam bu suyu bulmakla hayata dönmekle ne kadar sevindiyse vallahi İçki içen bir kul, zina eden bir kul, namaz kılmayan bir kul, efendim faiz yiyen bir kul tevbe edip Allah'a dönerse Allah o devesini bulandan daha çok sevinir e sevindirelim Allah'ımızı ne Celle Celaluhu, Allah'ımızı kızdıracak iş yapacağız, şeytanı sevindireceğiz bir kadın doğum yapamaz diyelim 20 sene 30 sene çocuğu olmamış kocası da onu zorluyor efendim. Sen çocuğun olmadı ben bir daha evleneceğim der veya işte boşayacağım der. O kadının durumu çok zor. Resulullah buyurdu, "La tekra'ul banat feenni ebul Kızları sakın istememezlik etmeyin. Ben kızların babasıyım. Efendimizin oğulları yaşamadı. Hep kızlarından bu kadar şehitler şerifler türedi. Çocuğunda da çok bereket var. Allah kızımızı, oğlumuzu hep hayırlı eylesin inşallah. Ama bu bir gerçektir ki bir kadının çocuğu olmazsa o sıkıntıya düşer. Neticede doğurduğu zaman düşün ki 20 sene 30 sene çocuğu olmayıp da 30 seneden sonra çocuğu olan var duyuyoruz. Ona kadar sevinirsin çocuğa kavuştu Kocasına karşı güzel ak oldu, çevresine karşı rahat oldu. İşte diyor Allah Teala Hazretleri kulunun tövbesine daha çok sevinir. Cennette hazırlanmış, cehennemde hazırlanmış gürlüyor. Cehennemi görseniz Ben de görmedim Allah göstermesin ama Hadis-i Şerif'te buyurduğu üzere Bin sene Mevla Teala ve Tıkıttı Cehennemi yaktı bin sene Tutuştu tutuştu ondan sonra Kıpkızıl oldu Kıpkızıl Renk aldı ondan sonra bin sene daha tutuşturdu Sapsarıp bir hal aldı Ondan sonra bin sene daha Cehennemi tutuşturmakla simsiyah oldu Feyha elan cevda ve muzlime şimdi cehennem şu anda sipsiyah kap karanlık kor halinde böyle bekliyor. Teka temeyzu min el Kafirlere ve münafıklara karşı olan öfkesinden nefretinden kininden az kalsın cehennem çatlayacak her parçası bir yere dağılacak Allah diyor. O kadar kızıyor ki yani ne zaman bana gelecekler de onları yakacağım diye çatlayacak hale gelmişti tebareket suresinde ne zaman ki bir cemaat cehenneme atılıyor 70.000 kişilik bir grup insanı Zebanilerden bir tanesi tek başına cehenneme atabiliyor Kürekten savurur gibi, zebaniler o kadar büyük ki Sen ne zannet Kaç tane zebanisi var? Esas görevli 19 tane Kur'an-ı Kerim sayılarını verdi, Allah göstermesin yüzlerini bize ''Aleyhatis atâşar'' Üzerinde 19 görevli var Bunu duydu Eşüt Dibni keldey şimdi yavrun birisi Ebu Cehil döneminde Yahu dedi bu 19 Muhammed diyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem Cehennemin üzerinde 19 görevli var dedi Ben dedi çok kuvvetliyim dedi Öyle de kuvvetliydi ki Hayvanın derisini Yani yeni taze soyulmuş derisini Ayaklarıyla sırf ayağının gücüyle paramparça edebiliyordu Çok zor iştir deriyi parçalamak Sırf ayağıyla elini tutmadan Öyle bir adamda kuvvet güç var. Eşüt Dibni Kel'de gavurum. Dedi ki ya dedi bu on dokuz taneyse şey dedi. Onunu zaten ben haklarım dedi. Dokuzuna da bu kadar yavursunuz dedi. Yani siz haklarsınız dedi. Yani cebanilerden bize bir zarar gelmez dedi. Mevla Teala bunu duydu ve cevap buyurdu. Ve mâ cealnâ ashaben nâri illâ melâikeh. Ve mâ cealnâ iddetev millâ fitnetel lillezîne o kafir hesap yaptı ama yanlış yaptı çünkü o 19 insana göre hesap yaptı. Ben 19 insan demedim, 19 melek dedim Allah. Im. 19 melek ne demek? Bir meleğin ne kadar kuvveti var? Bir melek diyor, 7 kat yerin dibinde kara suya kanadını taksa, kökünden koparsa, 7 kat semaya kadar çıkartıp yükselterek tersine döndürecek kuvveti var. Mevla dilerse bir meleğe bu kadar kuvvet vermiş. Sen 19 melekler nasıl baş edeceksin? Amerika Rusya toplansa baş edemez bir melekler Altın üstüne getirir. Ben onların sayısını 19 verdimse kafirlere fitne olsun diye verdim. 19 trilyon da derdim. 19 dedim işte oradan sapıttılar. Zan dediler ki biz bunları yeneriz 19 tane ise Bir melek o kadar büyük melekleri var Allahu Teala ve katında hazır terazinin ta yedik yer dizine geliyor. Sen ne diyorsun? Arş'ı Allah'ın arşı ki 18 bin alemin üstündedir. Bütün alemleri kuşatmış arşı âla. Şu anda o arşı 4 melek taşıyor. Ve yahmilu'l arşe rabbike fe'alqum Kıyamet gününde o arşı 8 melek taşıyacak. Götürecekler. Bu ne kuvvet? Bir melek tek bir eliyle 70 bin kişiyi bir anda cehenneme atıyor. Peşlerinden de ateşten bir dağ yuvarlıyor güzelleri. Celalum <gülüyor> O yeni gelen gruba cehennemin bekçileri soruyor. Elemiyetikum nedir? <gülüyor> bu gününüzden, bu azaptan sizi korkutan bir peygamber, bir elçi, bir hoca, bir vaiz gelmedi mi size? Galubela. <gülüyor> ki evet katya anne der bize korkutucu geldi. E geldi de siz buraya neden geldiniz? Duymadınız mı? böyle yer vardı. Buraya gidin. Fe Biz yalanladık dedik ki yok öyle bir şey ya. Ve kulna menazzalallahun. Dedik Allah ne kitap indirdi ne peygamber gönderdi. Siz uyduruyorsunuz. Dedik naneyi yedik. Şimdi belayı bulduk. İş işten geçti. Efendim kardeşlerim, Ehli Sünnet ve Cemaat itikadımıza göre cennet de cehennemde Elan an mevcuttur Yaradılmıştır Hazırlanmıştır Cennet hakkında Rabbimiz Haramlardan sakınanlar için hazırlandı Takva sahipleri için donatıldı Kimdir onlar tarif ediyor O tarifteki vasıflar Bizi de tutarsa inşallah Cennet bizi de bekliyor Estağfirullah الذين ينفقون في السراء والضراء والكظمين الغيظ والعافين عن الناس المحسنين الله beklediği müttaki kullar kimlerdir? Darlıkta da verirler, bollukta da verirler. Yani elleri bol iken zekatlarını sadakalarına verirler. Elleri dar iken kendileri muhtaç iken yine kendilerinden beter muhtaç olan görürseler verirler. Ekonomim bozuktur, işim bozuktur, şuym buym demezler. En dar zamanlarında da Allah'ın yoluna verirler. Biz ne yapıyoruz acaba? Biz bollukta stok ediyoruz. Kenara yığıyoruz. Darlıkta zaten geleni kovuyoruz. Ulan ben senden beter tarım diyoruz. Öyle değil mi? Halimiz böyle. Evliya Allah aralarında konuşuyorlarmış dedi. Rızık durumunuz, geçim durumunuz nasıldır? Cüneyt Bağdadi Hazretleri var. Bazı veliler sordular birbirine. Birisi dedi, benim dedi rızık durumum dedi. E, bulunca şükrediyoruz, bulmayınca sabrediyoruz. Dedi. O da dedi, Bağdat'ın köpekleri de öyle yapıyor dedi. E, buldu mu bir kemik yalıyor, bulmayınca ne yapsın? Mecbur sabrediyor. Dedi. Siz ne yapıyorsunuz? Biz bulunca dağıtıyoruz, bulmayınca şükrediyoruz dedi. yani. İşte, Evliya Allah böyle konuş. Bollukta da verirler, darlıkta da verirler. Belki azımine'l-gayz, öfkelerini yutarlar. Sinirlerine hakim olurlar. kızlıkları zaman bağırıp çağırmazlar. Ve le'afine anin nâs, insanları affederler. Günahlarını, kusurlarını görmezlikten, görmemezlikten gelirler. Allah'ın dostları bunlar. Bunun hakkında tefsirde diyor ki, Hz. Hüseyin Efendimiz olacak, radıyallahu teala an, Efendimiz sallallahu aleyhi ve torunu kölesi vardı hizmetçisi bir gün eşraftan kimseler ulu kişilerle sofra kuruldu ziyafette yemek yerlerken köle de elinde bir çorba tabağı gel getirdi mübarek üstüne döktü ayağımı tökezlendi elimi kaydı mübarek bir baktı şöyle ona o da anladı ki bu zat bana sinirlendi şimdi o köle çorbayı dökünce elbisesinin üzerine ona hemen bu ayeti okudu dedi ki el kazmine el gayza Mevla buyuruyor ki cennet kime hazırlandı öfkelerini yutanlar Hz Hüseyin Efendimiz dedi ki hadi yuttum dedi dedi ki daha yetmedi vel afine alin nasi yutarsın da dedi içinde kalır dedi af edenler dedi af tamam dedi hiç daha içimde de bir şey kalmadı daha da yetmedi, ''Vallahu yuhibbul Allah iyilik edenleri sever deyince daha Ne edeyim dedi, hadi seni azat ettim dedi, felan cariyemle de nikah ettim, tüm masraflarınızda da ben ödeyeyim dedi <gülüyor> Resulullah'ın torunu böyle yapar Biz olsak, hadi lan dersin, bana bir de çorbayı dökmüş, bir de ayet okuyor, tak bir tane Elbisemi pisletti, protokol masasında diyelim Mühim bir noktadasın, kecerdi çorbayı üstüme döktü Ondan sonra bir de gelmiş bana ayet okuyor falan. Biz öyle yaparız. Bize çünkü ayet işlemiyor bize. Ayet tesir etse adam değişecek. Allah'ın kelamını duyduğu gibi fark edecek. Etkilenecek hemen. Amel edecek. Amel. Bu ayetler amel etmek için indirildi. Cennet o müttakilere hazırlandı. Müttakil kullar hiç günah işlemezler buyurmadım öyle. Devamında. Günah işlerler ama işledikleri gibi Allah akıllarına gelir ben o Allah'a karşı nasıl bu günah ettim diye hemen benden af isterler. Estağfirullah. Vellezine <gülüyor> iza faalu faahişeten av zalemu el fuhum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 وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ صَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Benim müttaki kullarım bir günah yaparlarsa küçük veya büyük, kul huzursuz olmaz, düştüm bir günah veya nefislerine zulmederlerse insan nefsine ne demek zulmeder? Allah'a isyan edince kime zulmettin? Kendine zulmettin. Niye? Canını cehenneme attın, ateşe sattın. Kimseye yazık etmedin, kendine yazık ettin. Yani. Kendine kıydın. Onun için millete diyorum ki, ya başkasına acımıyorsun, bari kendine acı ya. E niye? E namazı terk ediyorsun, bir vakit namazı kasten terk etmekle 80 sene cehennemi hak ediyorsun ya, bunu yapma bunu dayanamaz. Bir vakitte 80 sene, bunu duydu birisi, bir fizik öğretmenimine atlatmışım birisi Kalktı hesap etmeye başlamış Beş kere sekizden kaç sene kılmamış, ne kadar yanacakmış bak sahte gelir. Bunda Benden duyan biri anlatmış O da orada onu böyle bir mahcup etmiş O da gelmiş bana, ya hoca Efendi, böyle bir şey dedim adam da bana böyle karşılık verdi felanmış Dedim sen niye ona lafını bilemedin, cevap veremedin Deseydin ona ki sen hiç hesap etme sen ebedi kalacaksın hiç çıkmayacaksın o hesap edenler, adamın imanı olur da, namazı olmaz da, cehennemde yanar da sonunda çıkar. Senin gibiler talga geçiyor cehennemden, ne kadar yanacağım bakalım diye hesap etmeyeceğiz. seni gibisi kafir oldu zaten sen hiç çıkmayacaksın, ne hesap yapıyorsun? Benim dostlarım, bir çirkin iş yapsalar, nefislerine zulmetseler, Vekarullah, hemen Allah akıllarına gelir. O yüce Allah'a karşı ben ne yaptım ya? Onun huzurunda nasıl ben harama baktım? Nasıl ben haram konuştum? Nasıl ben haram yedim? Nasıl ben namazı terk ettim? O beni davet etti, nasıl gitmedim? Hemen günahları için af derler. İstiğfara devam ederler. Estağfirullah derler ama dilden değil. Hem dilden hem kalpten. Bir daha yapmamaya karar verirler. Geçen yaptıklarına pişmanlık çekerler. Günahlarda geçirdikleri saatleri ibadetlerde geçirirler. Şimdi sizin bu sohbette bulunmanız Bundan evvel oturduğunuz bulunduğunuz günah meclislerinden 70 taneye kefarettir. Evet kitapta gördüm. Bir zikir meclisinde ilim vesdesinde oturursa diyor eski kötü meclislerinden 70 taneyi sildirir diyor. Mevla bak bir tane eyle siliyor. Ya daha ne yapsın Allah'tan? Sen af olmama bahane mi arıyorsun? Men yaghfiru dünü billah. Günahları benden başka kim affedebilir? Ancak Allah affedebilir. Ve lem yusirru ala ma faaluv Yaptıklarına bilerek ısrar etmezler Yani aynı günaha devam etmezler Fakat oldu ki bir daha düştün günaha Ne yapacaksın şimdi? Ümidini kesme Yine Allah'a yöneleceksin istiğfar edeceksin Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadisleri vardır Bu hadin tefsirinde مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَهُ وَلَوْعَادَ fil الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً Bir adam Allah'tan hafif isterse diyor Aynı günaha günde yetmiş kere dönse ısrar etmiş sayılmaz bir adam Allah'tan af derse diyor aynı günaha günde yetmiş kere dönse ısrar etmiş sayılmaz. Bak istiğfarın temizlemesine. Ama bu şu demektir. Şimdi istiğfar ederken düşünse ki şimdi istiğfar ediyorum ama bir fırsat çıkarsa günah fırsatı yine düşeceğim içine. <gülüyor> o olmaz işte. Ama nasıl? Hakikaten Allah'tan af dedi. Fakat kulsun işte. Bir de bakıyorsun döndü bir daha, düştü. O zaman ne oluyor? Bu şekilde günde yetmiş kere tekerrür etse de her seferinde hakikaten pişmanlık duysa, istiğbar etse ısrar etmiş sayılmaz. Ama tabii ki bir rivayette diyor ki bir küçük günah olsa üç kere yapsa dördüncü de büyüklerin defterine yazılır. Bir hadis şerifte el-müsteğfurun minden bi-ve-müsurun aleyke el Rabbi. Aynı günaha devam eder. Bir de istiğbar ederse Allah ile dalga geçen gibidir. Haşa. Yani burada tabi Mevla Teala kulunun niyetini görüyor, hali görüyor Ona göre istiğfar etmek lazımdır Üla işte bu kullar Muhteremler iyi dinleyin Bak buyurmuyor ki hiç günah etmeyen kullarım Buyuruyor ki ne günah etseler beni düşürüp af isteyen kullarım Yani günah etmeyin Ama ettiysen, geçmişte ettiysen Efendim hemen pişman ol Bir daha yapmamaya karar ver İn Allah kabulü tövbe habdi malemü gar Can boğaza gelmeden Allah kulunun tövbesini kabul eder. Ama ne zaman ahiretten pencere perde açılır, adam cehennemi görür, şimdi tövbe ettim der. Mevla bu tövbe kabul değil. Estağfirullah. İnnet tevvete ala Allahillezine ya'malunus su'e bi cehaletin thumma yetubun min فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Hatta eğer hıza biri ölüyor, o öldüğünde, "Ben şimdi ölüyorum. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ben Hocam Efendim bilmeden deyince şimdi bilerek yapan af olmaz mı? Bilmedenin manası şudur Kim Allah'a karşı günah yapmaya cesaret ediyorsa ona kadar alim de olsa cahildir Çünkü Allah'ın büyüklüğünü hakkı ile bilmiyor bilse onu yapamazdı. O demek. Ama sonra hemen yakın zamanda tövbe ederlerse Allah tövbelerini kabul eder Allah Teala ziyade bilendir her işi yerli yerinde yapandır Peki kimin tövbesi kabul değil? günahları yapar yapar yapar ne zamanki ölüm gelip çatar ha şimdi tevbe ettim der niye şimdi tevbe etmeseydin be zaten canın çıkıyor git de zina et istersen e ne kaldı tevbe etmeme zaten bir de kafir olarak geberenlerin tevbesi de kabul değil biz onlara can yakıcı azap hazırladık neudü billahi teala min adabihi ve ghababihi efendim kardeşlerim şimdi kapılar açık Nice oruç tutanların yanına açlık susuzluk kar kalır. Nice teheccüd kılanlar boşuna uykusuz kalır. Rubbete alnil Kur'an vel Kur'an velan. nice Kur'an okuyanlara Kur'an bedduacı olur. Neden? İmanını düzeltmemiş de onda. Şimdi ilk yapacağımız nedir? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde vasiyeti mektubatında "Efendim, ben hacca gideceğim." Dur, dur. Evvela imanını düzelt. Ben tarikat'a gireceğim. Dur bakalım, tarikat'a girmeden bir iman et. Ya Hoca Efendi, ne diyorsun sen? Ben zaten kırk senelik imanlıyım ya. Ama neye inandığını biliyor musun? Seni kafir edecek bir söz duyduğun zaman da inkar ediyor musun? İnanman gereken bir mesele duyduğun zaman da iman ediyor musun? Ya Ben öyle bir adama çattım ki, Efendi Hazretleri'yle beraber, öyle bir adama çattık ki biz, Kur'an-ı Kerim'den şu kadar ayet okuduk ona. Hırsızın kolu kesilmek meselesinden, çeraat'tan, kısas'tan ayetleri rakamlarıyla gösterdik de herif kalktı dedi ki Kur'an'da olsa da bunlara inanmam dedi. Ama namazı da bırakmam dedi yani. Ben bunu <gülüyor> rastladım ya. Böyle nelerler rastladık? Nelerini duyduk, işittik. Cami cemaatlarından çeraata inanmaz, kısas'ı inkar eder. Nauzu billah. Onun için evvela imanımızı gözden geçirelim neye inanıyoruz, nasıl inanıyoruz Allah'a inanıyoruz, nasıl inanıyoruz sıfatlarını biliyor muyuz, isimlerini biliyor muyuz fiillerini biliyor muyuz, şanına yakışanları yakışmayanları biliyor muyuz peygamberlere inandık diyorsunuz peygamberler hakkında ne biliyorsunuz vasıfları nedir onlara ne gibi bir vasıflar takılabilir ne gibi bir vasıflar takılamaz eğer imanı sağlam değilse itikadı düzgün değilse bütün yaptıkları hayırları, hasenleri Efendim namazlar, oruçlar ne olacak? Hebaen menzura Toz duman, rüzgarda nasıl git? tozlar uçuşuyor, amelleri öyle boşuna gitti. Mahvoldu gitti. Mevla buyur, estağzubillah Ve <gülüyor> kadimnâ <gülüyor> ila mâ amilû min amelin fe cealnâ hebaen menzura biz onların yaptıkları amelleri, namaz mı kıldı, oruç mu tuttu, hacca mı gitti, zekat mı verdi, ne kadar hayır yaptı? Hepsini allah Teala Hazretleri buyuruyor şöyle, bir kast ederim, hepsini rüzgarda havaya uçmuş toz gibi yok ederim. Niye? İmanı yok. Evvela imanını ehli sünnet ve cemaat mezhebine göre düzeltecek. İşte bu Risale şimdi buna hizmet edecek. İnşallah herkes bunu Okuyacak, ezberleyecek ve i'tikad edecek, inanacak. Bunların hiçbirinde zerre kadar ihtilaf yoktur. Bu fıkıh meselesi değildir. Fıkıh meselesi olsa İmam-ı Azam şöyle dedi, İmam-ı Ebuzuk böyle dedi, i̇mam şafi Şafii böyle dedi, İmam-ı Ahmet-i böyle dedi. Ama itikad meselesinde ihtilaf yoktur. Eli sünnet vel cemaat mezebimiz ki, Allah bizi ondan ayırmasın, bu ümmet 73 fırkaya bölündüğü zaman tek kurtulacak fırka ehl Sünnet ve Cemaattir. Rasulullah Efendimizin ve sahabının inancı üzere kıyamete kadar yaşayacak olanlardır. Biz de o itikada mensubuz elhamdülillah ama bir insanın eli Sünnet'ten olması için nelere inanması gerekiyor? 29 madde var. Burada 61. sayfadan itibaren o 29 madde işlenmiş. Bunu tek tek bilecek ve inanacak. Ondan sonra benim karşıma çıkıp da felanca sırat yok dedi, fişmanca mizan yok dedi. Var mıydı, yok muydu sormayacak. Onu sordu mu zaten? Demek ki sünnetten haberi yoktur. El fazı küfrü insanı kafir eden hareketleri yazmışız. Bunlara bakacak. Ben de böyle bir şey var mıydı? Vardıysa bundan evvel sen de böyle bir söz vardıysa, iş vardıysa, hareket vardıysa Allah muhafaza etsin. Bugüne kadar kıldığın namazlar boçuna gitti. Bugün iman edersen yeniden namazlarını kaza edeceksin. Ama evvelce kafir olan, tabi namazlarını kaza etmesi gerekmiyor, meselesi de var. Müslümanlar, namaz, oruç, haç, zekat. Kusurumuz, küsurumuz, tevbe, şefaatle bir bahaneli af olabilir. Vallahi imanınızda zerre sakat olsa hiç affı mümkün değil. Allah la yeğfirû en şirkebi. şirki affetmem Allah. Karar verdi. Her gece Allah seçim hakkı verdi. فَمَنْ شَاءَ ve وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ Dileyen inansın, isteyen küfretsin Allah buyurdu. Bu ne demektir? Adam da diyor ki ben diğerli sünnet falan, şerahat sünnet inanmıyorum böyle bir şey. Niye? Allah demiyor mu diyor? İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Ben de inanmıyorum. Öyle mi? İnanmasın ama peşinden duysun. İnna a'tedina lizzalimine nara. Biz o zalimlere ateş hazırladık. Onu da duyu. Şimdi kardeşim dünyada seçim hakkı vermiş sana. Nedir o? Namaz ister kıl, ister kılma. Şimdi, kılana para veriyorlar mı? Vermiyorlar. Kılmayana ceza veriyorlar mı? Vermiyorlar. Biz kılıyoruz, millet kılmıyor. Şimdi seçim hakkı var. İster kılarım, ister kılmam. Sana ne diyor adam? Ama yarın ahirette de deseler ki, ister cennete buradan, ister buyurun cehenneme deseler. Ben de anlayacağım ki hakikaten bir seçim hakkı vermişler adama. Ama burada diyorlar ki, İster kıl, ister kılma ama sonunda cehenneme hazır ol. Ahirette de mezardan çıkar çıkmaz diyorlar ki mecburi istikamet cehenneme zümera. Allah Allah. Mecburi istikamet. Otobona girdin değil mi? Mecburi. Dönüşün yok. Onun için seçimimizi iyi yapalım. Cenneti şu saatlerde donatalım. Cehennemimizi söndürelim. Allah'ın gazabını söndürelim. Efendiler cehennem neyle tutuşmuş? Mazotla mı? Benzinle mi? Doğal gazla mı? Se'ar ha ve gıdaya beni adem Cehennemi Allah'ın gazabıyla insanların günahları tutuşturdu İttegün nâr <gülüyor> alleti yevgattümû fil masiyeti izdettümû Kendi yaktığınız ateşten kendinizi koruyun Çünkü günahlarda aşırı gittiniz ya Cehenneminizi o zaman tutuşturduğunuz İman edip ameli salih işleyenlerin ücretini zayi etmem Allah buyuruyor Merak etmeyin. Yeter ki sebat edin, istikamet gösterin. Son nefeste de bu iman ve bu amel üzere Allah'a kavuşun inşallah. O zaman tamam. Behlül Dana vardı. idi. Harun Eş'in ağabey idi, ona deli derlerdi, veliydi. Bir gün bir yerden gelirken, selamünaleyküm aleykümselam, birisi karşısına çıktı. Nereden geliyorsun? Dedi, cehenneme kadar gitmiştim. Cık. Ya buna da bir şey sorulmaz dedi yahu, adamı böyle Neyse dedi, devam edelim bari, bozuntuya vermeden. Ne yapmaya gitmiştin dedi. Ateş lazım olmuştu biraz. E hani dedi elin cebin boş dönüyorsun. Bulamadım dedi. Hadi git ne dedi. Cehenneme gittin de ateş mi bulamadın. Herkes ateşini buradan götürüyormuş dedi. Haa dedi. Sen bana vaz ettin. mesela anlaşılmıştır. Evet efendim kardeşlerim. Ateş de buradan tutuşuyor. Cennet de buradan donanıyor. Şu zikirlerle, şu sohbetlerle, hayırlerle, hasenelerle. İnşallah cennetin müşterilerinden oluruz ama cennetin müşterilerinden oluruz ama ayakta uyuyan müşterilerden olmayalım benim gibi olmayın ben ayakta uyuyorum mâ râeytum islel cenneti nâme tâlibu hâ ve mâ râeytum islel nâri nâme hâribu hâ. de, cennet kadar müşterisi uyuyan görmedim diyor cehennem kadar da kaçanı uyuyan görmedim diyor anladınız mı ne demek şimdi bir şeyi çok isteyen adam ne yapar onu elde etmek için Uykusunu kaçırır, iştahını kaçırır, gayret sarf ederek onu elde etmek. Bir şeye müşteri oldun, bir arabaya çok. Bazı insan bir arabaya tutulur, uykusuna giriyor. E, bir şeyin müşterisiysen ayakta uyumayacaksın. Ya, fedakarlık yapacaksın, ona kavuşacaksın. Peki bizim millete sunuyoruz, cennet istiyor musunuz? Hepiniz istiyorsunuz. Müşteri misiniz? Müşterisiniz. Allah da diyor ki, satıyorum, sattım. Neyle sattım? Malını, canını bana satana sat. İnnella Allah اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأني İnananların mallarını canlarını satın aldım cenneti onlara sattım diyor Allah Teala. E biz malımızdan vermiyoruz, canımızdan vermiyoruz. E ya Rabb'i varsa beleş cennet beni de yerleştir diyoruz. Öyle de bir yer yok. Cennetten korkuyoruz, çok korkuyoruz. Kaçıyoruz, kaçıyoruz. Ne kaçıyorsun be? İçine düşüyorsun be içine. Niye? Kendin helal haram. Haram ateştir. Harama düşmüyor musun? Ateşe düştün işte. Onun için cennet kadar müşterisi uyuyan, cehennem kadar da kaçanı uyuyan görmedim. E uyuyan adam kaçtığı şeyin içine düşer. Uyumaya gelmez ki bu iş. Ya. Gidersin ateşe girersin ya. Bazı uyur gezeller vardır. Böyle bakarsın camdan atları anlamaz. E, Tabi düşünce cümle anlar da. E, atlarken anlamıyor ki camdan çıktım diye. Uyuyor geziyor adam. Böyle başımıza geldi bazı haberlerdir. Rastladım. Allah teala kaflet uykusundan cümlemizi uyandırsın. Ölüm bizi uyandırmadan, Rabbim bizi uyandırsın. Amin. Kimseden ümidi kesmeyin, bu adam bozuk zaten, cehenneme kadar yolu var, boş ver, demeyin. Bazılarınızla, aman herkes de cennete gelirse benim yerim daralır, cennette de yer kalmaz, boş ver, demeyin. Cennet çok geniştir, Allah'ın rahmeti çok geniştir, Allah'ın kullarına acıyın, Allah da size acısın Emredilen iki hasletten birincisi, kelime-i çoğaltın, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Günahlarımıza kefaret olmak üzere bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Son nefeste nasip olması için bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ya Rabbi malı evlat fitnesinden muhafaza eyle, hayırlarını göster, şerlerini def eyle. Ya Rabbi yavrularımızı salihin, salihattan eyle, kıyamete kadar ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle. Cümlemizi dinle hizmetkar eyle, hizmetlerimizi makbul ve meşru eyle. Sohbetlerimizi maddi ve müessir eyle. Amin diyen dilleri narici hıyminden azad eyle. Cennette şu anda ya Rabbi, cennetin aşık olduğu, muştak olduğu kullarına idhal eyle. İkul evveline hesapsız, azapsız, ilk giren zümreyle cennetlerine idihal eyle. Ya Rabbel alemin azabından gazabından sana sığındık sen muhafaza eyle. Seni kızdıracak işlerden bizi uzak eyle ya Rabbi. Nefs-i şeytanın şerrinden helas eyle. Kötü alimlerin şerrinden helas eyle. Ya Rabbi ehli sünnet dışı akımlara kapılmaktan muhafaza eyle. Türkiye'de ve dünyada İslam'ı ve ehlini aziz eyle. Küfrü ve ehlini zelil eyle. İslam'ın kalkınmasına çalışanları maddi manevi her sahada kalkındır Ya Rabbi Amin. İslam'ı ve Müslümanların bozguna uğramasına çalışanları mahcup eyle Amin. Rezil eyle perişan eyle Amin. Ya Rabbi kahhar isminle kahru perişan Kazdıkları kuyulara düşür başlarına, başlarına ters çevir Ya Rabbele Veya gayren nâsr minn vea gayren En yakın zamanda İslam'ın zaferiyle neticelendir Ya Rabbi. Allah hepinizden razı olsun hizmetlerimizi daim eylesin makbul eylesin amin ve muhterem ahmet mahmut zülnü efendi ile tefsir dersleri